hayır yolları var. Geçen hafta bunlara değinmiştik. Aranızdan bizlere bu değinmiş olduğumuz hadisleri veyahut da hadislerden bazılarını bizlere hatırlatacak olan kim çıkar? Önce bir soralım. Bu hadisleri okuduk mu? Tekrarladık mı? Evet Mehmet. Tesbih çekmeyi mesela. Evet Nebi aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Tesbih çekmeye teşvik etmiş. Nasıl teşvik etmiş? Makinler <Gülüyor>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 yani allah Teala'nın bize bahşetmiş olduğu büyük bir lütuf. Yani allah Teala bize diyebilirdi ki 360 tane sadaka vereceksiniz. Ve bunun yerine hiçbir şey geçmez. Ondan sonra herkes ne olurdu? Bütün müminler mıntıka temizliği yapardı değil mi? <gülüyor> Yolda yürürken bütün Müslümanlar, yani hırslı olan Müslümanlar ne yapardı? Yoldan bir taş alayım sadaka. Ondan sonra Subhanallah elhamdülillah diye bir diye sayardı değil mi?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 Yani diyor ki adam şeyhine rabıta yapman lazım. Şeyhinin yanına gitmen lazım. Huzuruna çıkman lazım. Ne yani tövbenin öyle o kadar şartları koymuşlar ki tövbe için. Yani tövbe etme. Halbuki peygamberlere bakın, kavimlerini hep istigfar etmelerini hatırlatıyorlar. Nuh Aleyhisselam kavmine 950 sene boyunca fakultus kutustagfiru rabbikum innehu kana 950 sene kavim ısrarla ayak diretiyor. Diyor ki hayır biz iman etmeyeceğiz. Allah'ı bilemeyeceğiz. Nuh Aleyhisselam diyor ki onlara فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin dedim onlara diyor. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا O günahları bağışlayandır, affedendir. Demiyor. Gelin tövbe edin bak. Tövbe vereyim. Yolun yakındayken dönün. Bak bu kadar sene geçti. Yüzyıllar geçti. Hala elimden gelip bir tövbe almadınız. Peygamber فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki günahlarınıza edin. O muhakkak günahlarını ne yapar? Affeder, bağışlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturmuş ilim meclisinde, sahabelerle sohbet ediyor. Sahabeler sayıyorlar onun estağfurullah demesini. Estağfurullah, estağfurullah. Ne diyor? Bir mecliste Aleyhisselatü Vesselam 70'ten fazla, bir rivayette 100'den fazla ne yapıyor? İstihbar. İstihbar ediyor. Onlara tövbe etmeyi öğretiyor orada. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tabur yapardı onları tek sıra. Ondan sonra hadi bakalım. Önce elini öptürürdü değil mi? Bugünkü zihniyet olsaydı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 ...konuşmasının arasına serpiştiren insan... ...görmedim desem, ilancı olmam. Halbuki bizim ne yapmamız lazım? Bu ahlakla ahlaklanmamız lazım. Bir önceki babta almıştık Nebi Aleyhisselatü Vesselam... ...ömrünün sonunda... ...İdâ câ'e nâsrullâhi vel feth... ...suresi kendisine indirildiğinde... ...bu ayet kendisine indiğinde... ...ne yapmaya başlıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Kim hatırlıyor? Subhânekallâhumme... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>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 Öğrettiği gibi. Evet. Aleyküm 14. hadise geçelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. as salavatul kamsu vel -al cum'atu ilel cum'ati ve ramazanu ila ramazan mukeffiratun lima beynehun. <gülüyor> as salavatul <Bell> kamsu. <gülüyor> Beş vakit namaz. Hakkıyla kılınan beş vakit namaz. Yani dile kolay. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Adama bakıyorsun. Ne ruhi yapıyor, ne secde yapıyor, ne abdestini doğru alıyor. Ne Fatiha'yı okuyor. Ne namaz surelerini doğru okumayı biliyor. Ama kılıyor. Buradaki o, o değil arkadaşlar. Hakkıyla kılınan namaz. Beş vakit namaz. O namaz araları. Yani öğlenen ikindi. Akşam. ile akşam. Cuma'dan cumaya. O altı günlük, o yedi günlük süre. Ve ramazan ila ramazan.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 Tabi içi içmek, bazıları tazir diyor, bazıları had diyor. İhtilaf etmiş. Ondan dolayı Ömer an 40'tan neye çıkarmıştır diyorlar? 80'e. Had cezası olsaydı diyorlar ne yapmazdı Ömer? 40'tan 80'e çıkarmadı. Bu diyorlar tazir. Yani imamın yöneticinin alacağı nedir? Karar. Caydırıcı karar Böyle diyorlar. Yani buna benzeyen günahlar. Bir de ne var? Küçük günahlara sürekli ne yapılması? Sıra Devam edilmesi, ısrar edilmesi. Yani küçük günahlar sürekli devamlı işlenmeye de, ısrar ediliyorsa... O küçük günahlıktan artık çıkıp ne oluyor? Büyük. büyük günah oluyor. Yani insan ne yapacak? Bunu Hayatında bu kuralları, kaideyi or koyacak. Ben ha büyük günah işliyorum. O zaman ne yapmalıyım? Bugün büyük günah işlediğim bu büyük günahtan Tevbe etmeliyim. Tevbe etmezsem ne olur? Tevbe etmeden ölürsem ne olur? O zaman. Tevbe etmeden ölürsem ne olur? Allah'ın dilemesine kalmıştır değil mi? ehl süt, öyle inanır. Büyük günahlardan... Tövbe etmeden ölen kişinin akıbeti nedir? Allah-u Teala'nın meşriyetine dilemesine kalır, kalmıştır. Allah dilerse onu ne yapar? Bu günahıyla yapar. yakar, azap eder. Yahut da o günahlarını fazlı keremiyle evet, evet. örter, bağışlar. Ehl-i Sünnet böyle inanır. Yani büyük bir fazilet. Namazların kılınması. Hani bazıları neden, neden mahrum olduğunun farkında değil. Bugün konuşuyoruz.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 Kimse diyemezdim. Hayır, gösterme. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sahabeler diyor ki, "Kalu بَلَا يَا Evet, göstereyim Allah'ın Resulü. Yani bize öğret. Çünkü ashab, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir şey sorduğu zaman, yahut ondan bir şey duyduğu zaman, hemen ne yapan nab kimselerdi? Onu amele döken, tatbike döken, pratiğe döken insanlardı. Ya bunu sonra yaparız. Daha vakit var. böyle değil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 Gidip gel, yorucu. Aleyhisselatü vesselama gelip arz ediyorlar. Diyor ki buradan bir yer alalım, camiye yakın olalım. Aleyhisselatü vesselam diyor ki onlara yani yerinizde oturun, yerinizde durun. Mekanık, yerinizde oturun. Diyor ki adımlarınız, sizin adımlarınız ne yapıyor? Sayılıyor. Yani günahlarınızla kefaret oluyor. Size ecir olarak bunlar veriliyor. Vantizwa ru salat ibada salah. Namazdan sonra namazı beklemek.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 Bir yere lüzum etmek. Istilahi manası ise savaşlarda ne yapmak? Nöbet tutmak. Sınırlarda nöbet tutmak. Daha dar manası ile Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade ettiği gibi kişinin ne yapması? Namazdan sonra namazı beklemesi. Zor şartlarda abdest alması. <gülüyor> Meşgide adım atması. Bunlar ribattır.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 Böyle, bunun örneklerini çok görürsünüz. İkinci namazı gün içinde, Kur'an-ı Kerim'de gibi orta namaz olduğu için hafızu ala salavat yiva salatil busta. Namazlara özen gösterin, muhafaza edin, koruyun namazları. O salatil busta. orta namazı özellikle diyor. Ne o? İkincil namazı diyor. İlimehle. İşte bu iki namazı kılan cennete girer diyor. Da kalal <gülüyor> cennet. İkinci namazı ile ilgili başka bir hadis var. Ne bir Vesselam diyor ki, ben taraka. Salat الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ Sahi bir hadis. Aleyhissalatü vesselam ki, kim ikindi namazını terk ederse, bırakırsa, bilerek kılmazsa, فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ Onun amelleri ne yapmıştır? <Sessizlik> Boşa çıkmıştır. İşte namazın, terkinin, küfür olduğunu söyleyen alimlerin getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de bu hadis. Diyor ki yani, eğer namazı terk etmek küfür olmasaydı,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 direkt ne yapıyoruz? Nas delile tutunuyoruz. Nebi Aleyhisselam bu şekilde söylediyse o zaman E tabii öyle demez ama burada ne vurgu var? İkinci namazının önemine vurgu var. Başka bir rivayette sanki onun diyor, malı ve çoluğu çocuğuna yapmıştır. Helak, Helak olmuştur. İkinci namazı kılmayan için. Ama kılan içinde ne var? Bakın arkadaşlar. Men sallal berdeyn dakhala'l cennah. Kim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 diyorsun ki yani ben şimdi yolculukta su suyacağım, yorulacağım, bugün oruç tutmayayım. Sen yolda düşünebiliyor musun? Su içiyorsun, arabayı bir kenara çekip lokanda da yemek yiyorsun, ama oruçu sevabı alıyorsun. Allah Teala'nın evet. lütfuna kadar yine görüyor musunuz arkadaşlar? Ya burada bir de bize ne var? Yani hasta olmadan önce, sağlıklıyken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 Yani müminin aleyhissalatü vesselam dediği gibi her, her işi hayırdır. Müminin her işi hayır. Mümin her işinde karda. Kardeşinin yüzüne gülüyorsan sevap. Camiye gidiyorsun sevap. Abdest alıyorsun sevap. Ayağına diken batıyor. Sabrediyorsun. Yine sevap. Yani Zarar yok. Diğer hadiste...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 Pişirmiş. Melekler Diğer verir. ayette haniz. Pişmiş ızgara. Izgara yapılmış bir buzağı getiriyor. Yemek veriyor onlara. Yani meleklere bile ne yapıyor İbrahim Aleyhisselam? İkramda bulunuyor, İkramda bulunuyor ve güzel yüzle. Onların selamına güzel selamla karşılık veriyor. 19. hadis. Kâle Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Mâ min muslimin yeğrisu garsen illâ kâne mâ ukelem minhulehu sadaka Ya bu da mı olur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 ...ona bu yenilenlerin karşılığı olarak bir sadaka verilmesin. Ne kadar büyük mükafat bundan. Tabii bunun şartı var. İlim ehli diyor, gittin bahçenin, bahçenin duvarı yok, bekçisi yok. Tel örülmemiş. Orada diyor, gözünün doyacağı kadar, midenin doyacağı kadar alabilirsin. Yanına da almamak şartıyla, çuvalları doldurmamak şartıyla. Ama adam duvar çekmiş. Tel örgü, örgü çekmiş. Mesela burada alamazsın. Dalamazsın yani tam tabiri. <gülüyor> Bu mu evet. sadaka-i cahiri olur mu? Sadaka-i cahiri Şimdi de tabi de panmaktı ya Çalırsa bir Yani bu mu sadaka-i cahiri olur ona? Yani ekerse Müminlere de onu derse ki ben bunu Yani müminler kullansın Satsınlar yahut da Bundan fakirler yesinler elbette 20. hadis Erade Benu selime en yentekilu Kurbel mescid Deminki bahsettiğimiz hadis ben Selim'e kabilesi, Selim'e oğulları Mescid-i Nebevi'ye yakın bir yere gitmek istiyorlar. Yol uzak. Fe belaga zâlike Resûl sallallahu aleyhi ve sellem. Bu haber Peygamber'e ulaşıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam'a ulaşıyor. Diyor ki yani Selim'e Selim e oğulları, ben o Selim'e şeyi bırakacak. Buraya taşınmak istiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlarla bir araya gelince diyor ki اِنَّهُ قَدْ بَلَغَن۪ي اَنَّكُمْ تُر۪يدُونَ an تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ Yani şöyle bir sizin mescidin, mescid nebevinin yanına taşınacağınızı işittim duydum. Böyle bir şey ulaştı bana. قَالُوا نَعْمْ يَا رَسُولَ Evet diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam önce dinliyor onları. Yani. Burada bir diyorlar ki ilim ehli burada bir ne yani var duyulan haberi Doğrudan. doğrulamanın bir edebi var. Yani böyle bir şey duydum. Fakat o, "Nahmiyar Rasulullah, "Kad arad, nahzalik." Evet, biz bunu istedik yani, biz taşınmak istiyoruz. Diyor ki, "Allahü <gülüyor> Aleyhisselam, ben İsselame, diyarakum, tuktabu aatharakum, aatharukum." Aleyhisselam çok veciz konuşuyor. Yani, onun bir özelliği, sıfatlarından bir tanesi de cevâmi olur kelim. Konuştukları cümlelerin, kelimelerin kısa olup, çok manalar içermesi. Düşünün. yani Peygamber'in ağzından bu laflar çıkıyor. Diyor ki, "Diyarakum, ben İsselame, diyarakum." Arapçada ne demek? Bu yani yerinizde kalın, yerinize oturun. Bir yere oynamayın. Tuktab tuktab atharukum. <gülüyor> yerinizde kalın. Adımlarınız ne olsun bu camiye gidip gelirken size yazılsın ecir olarak, sevap olarak yazılsın. Bunu iki kere tekrarlıyor. Diarukum, diarukum tuktab atharukum. Bir rivayetten yine Müslümin rivayetinde diyor ki Aleyhissalatu vesselam inne bi kulli hatvatin derece. Attığınız her adımda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 Ve rivaahu'l-Buhari aydan bi min Bu hadisi İmam Buhari rahimehullah Enes radıyallahu anh rivayetinden ne yapmış? Nakletmiş. Diyor ki İmam Nevevi Benû Seleme bir kesr il kabiletun ma'rufe min'l-ansar. Ansardan olan bir kabiledir. Tanınmış insanlar bunlar. Evet 21. hadis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 o ben onu Ka'b anlatıyor. Ve diyor bu adam evi uzaktı ama hiçbir namazı da Kaçırdı. kaçırmazdı. Ev uzak ama namazı da kaçırmıyor. Fekile lehu ev fekultu lehu. Ona dendiyehut da ben dedim ki ona lev iştereyte himaran terkebuhu fizzalma ve ramda. Şöyle bir himar, merkep alsan da karanlıkta ve havanın sıcak olduğu zamanlarda binsen üstüne böyle kendini rahatlasan evin de uzak yani bu ona acıyor akıl öğretiyor yol veriyor ona fakat bakın şimdi cevap nasıl oluyor yani, amele hırslı olan sevaba hırslı olan hayır isteme hırslı olanın cevabı diyor ki ma yasuroni menzili ilacın bil mesjid evimin diyor caminin yanında olmasını istemiyorum şimdi insanlar ne konuşuyor ev alırken Caminin yanında olsun, değil mi? İşte yani, kolay gidip gelelim camiye. <gülüyor> Sahabe diyor ki, بَا يَسُرُّن۪ي اَنَّ مَنْزَل۪ي اِلَا جَنْ Yani evimin diyor, caminin dibinde olmasını diyor, beni hoşnut etmez. Pek mutlu olmam diyor. اِنِّي اُر۪يدُ اَنْ يُكْتَبَ ل۪ي مَمْشَا۪ي اِلَا Adımlarımın, camiye giderken atmış olduğum adımlarımın bana ecir olarak yazılmasını diyor istiyorum.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 edir olarak beklediğin şeyin karşılığını aldın. Son 4 hadis. Bu babın 22. hadisi. Anabi Muhammed Abdullah ibn Amr ibn el As قال قال sallallahu aleyhi ve sellem 40 haslete 40 özellik vardır diyor. 40 tane haslet var. Mağruf var, iyi amel var. Bunlardan bir tanesi a'laha menihatul anzi." Bunun en üstünü yani insanın kişinin bu vasıflara bu özelliklere sahip olduğunun delili olan en büyüğü en üst seviyesi menihatul ans. Ne demek menihatul ans? Kişinin dişi keçisini ödünç. isteyen kimseye ödünç vermez. Ma'min amilin ya'melu bihaslatin minha raca'a savaha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 Gönlünü ne yapacak zengin tutacak, açacak. Aleyhissalatüsselam dediği gibi, zenginlik nasıl bir zenginlik? Gıdan nefs, gönlü zengin gına, nefs. Asıl zenginlik ne? Gönlü zenginlik. An Adib Nihatim, sallallahu aleyhi ve sallam, diyor. "İttaqul ateşten sakının, ateşten kendinizi koruyun. Ateş. Yani şimdi burada bir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 Yaklaşmayın ateşe. Yani ne demek bu? Yani haramları işlemeyin. Hayırlarda yarışın. Ve lev bi şakki temratin. Böyle ki yarım hurma dahi olsa, hurmanın yarısıyla dahi Allah yolunda onu harcayabiliyorsan, onu Allah yolunda harca ki kendini ateşten bu şekilde ne yapmış ol? Korumuş ol, cömert ol. Ve fi rivayetin lehuma Buhari ve Müslim'in rivayetinde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 yani evet. Senin adına ondan şefaat dileyecek. Seni kayıracak, seni cennete böyle çaktırmadan sokacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar düzen, düzenbazlarının kurmuş olduğu <gülüyor> ne? Din tüccarlarının kurmuş olduğu oyun ve düzen. Hadesi de diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizlerden her birinizle Rabbiniz tek tek arada tercüman olmadan konuşacak. <gülüyor> <gülüyor> Feyan duru, eymena minhu fe la yera illa ma kaddem ve yanzuru minhu fe la yera illa ma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 24. hadiste diyor ki en Enes radiyallahu an قال قال sallallahu aleyhi ve sellem aleyha, Allah la abdi an ya'kul alayha alayha. Allah Teala kulun bir yemeği yediğinde yahut bir suyu içtiğinde içtikten sonra ve yedikten sonra kendisini hamd etmesini Allah Teala ne yapar? çok sever. Ondan hoşlanır, razı olur. Yani su içtin elhamdülillah dedin.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 Diyor ki Aleyhisselatü buna cevap olarak يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ Kendi eliyle çalışır, yani eliyle çalışır, el işi yapar. فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ Kendine faydası dokunur ve aynı zamanda da ne yapar? Sadaka verir. قَالْ اَرْعَيْتَ اِنْ لَمْ Sahabe yine soruyor, diyor ki peki böyle bir şey yapamazsın, yani hem çalışacak hem de kendine faydası dokunacak.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 vel hayır. <gülüyor> i̇nsanlara emri bil mağruf yapar, iyiliği emreder, hayrı emreder. <gülüyor> bunu da yapmazsa yani bunu da yapmazsa ne olur? Aleyhisselam bakın sabırlı. diyor ki: Yumsiku anishr <gülüyor> Diyor ki: Yapacağı şer insanlara dokunduracağı, yapacağı kötülük kötülüğü tutar. Yani onlara kötülük yapmaz. Şerrini insanlardan uzak tutar. Hani bazıları var ya diyor ya şimdi bu Ramazan'da oruçluyum, oruçlu olduğum zaman sinirli oluyorum. Çıkmayın dışarı. Bak bu bir sadakadır işte. Ya sen şerrini ne yapmayacaksın? Ya bir evdesin, evde girdin içeri, moralin bozuk, sağ sola ne yapıyorsun? Tabii öyle kahramanlar da az kaldı yani. <gülüyor> sağ sola çatıyorsun, ona buna bulaşıyorsun, moralin bozuk değil mi? Ya hanımlar için söyleyelim. Sen eve gittin hanım senin başının etini yiyor. Öyle örnek verelim değil mi? Senin başının etini yiyor. Ona söyle de ki yani aleyhissalatü buyuruyor ki şerrini benden uzak tutman bile nedir? <gülüyor> Sadakadır. Evet böylece bu babı da bitirmiş olduk. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedün la ilahe illa ent. Estağfirullah ve